اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك. من همزات الشياطين واعوذ بك رب هيا الرحمن الرحيم كنتم خير امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فلوى الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون صدق الله العظيم اللهم فعنا بالقرآن العظيم بارك لنا فيه. الحمد لله رب العالمين نستغفر الله الحين. Hasbunkumel <Sessizlik> hayyul kayyumel ladil la ve ve la illa Allahu teala bu bereket cuma gecesinde toplanmış bulunduğumuz bu ilim meclisinde bizleri affeylesin mağfiret etsin amin Şimdi Muhammed Avame, Hoca Efendi Birkaç gündür bende misafir idi. tabii ben ondan önce çıktım. izin aldım. E, sohbete size kavuştuk. Efendi Hazretlerimiz de bizdeydi. Görüştüler, uğurlaştılar ve dağlaştılar. Onlar da havaalanına gidiyorlar. Allah yol selameti nasip eylesin. Medine-i Münevvere'ye ulaşacaklar. İnşallah Diğer bütün alimler döndüler. En son o kaldı. 320-350'ye yakın alim...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 Belki Elmür'ün kızı hani dalalde olur. Başka bir kitabı da var olabilir ama onun eserinde gördüm. Hatta ben rabıta kitabında da naklettim. Kaynağında yazdım. Allah dostları ayanen melekleri görürler diyor. Onun için senin görmediklerini görürler. Ondan halleri farklı. Başka. Bak, i̇ki hafta evvel icazet oldu. Sonra akşam bize telefon ettiler. Bilmiyorum dedim mi size? Bir iki hafta evvel. Hani Efendi Hazretleri dedi bir Ahmet bizim arkasındayız.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 Böyle Efendi azer nasıl olsa konuşmuyor diye köşe kapmaca yapmasınlar. Evet. Efendi sağ başımızda Allah bizi onun sağlığında ölüp de onun eliyle ahirete gitmeyi nasip beylesin. Amin. Biz ne istiyoruz bize ne ya? Nedir bu savaş ya? Nedir bu harbi ya? Nedir bu fırtına bunu? Ne gereği var bunların? Bu zat bütün ulama gelmiş müjeddide ilan etmişler onu. Burada bunu beyan ettiler. Bu şeref Türkiye'ye yetmez mi?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 Ne dediğini duydunuz. Bu genç Şafak gazetesinin yaptığı iftiradır. Ama nereden bu ocağa düştüler? Bu tuzağa düştüler. Onu da anlamadım. ya. Yani. Allah ıslah eylesin diyelim. Amin. Biz bedduacı değiliz. Lanetçi değiliz. Kışkırtıcı değiliz. Değil mi? Ama tabii halkımız doğal olarak tepki yapıyor yani. Adam kaç kişi diyor. Tüm birisi aradı. Mahmut abi diyor. İşte bizim çaykaradan o. Her taraftan arıyoruz diyor mesela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 Biz burada gövde gösterisi yapma niyetlenmedik ki. Böyle bir şey yoktu yani niyette. Ya benim en azından böyle bir görüşüm yoktu. Ama Mavvet Derneği bunu komitesi üyeleri, onlar izinleri almışlar, dilekçeleri vermişler, resmi izinler. Benim haberim yok. İznini getir getirdi bana. E dedim tamam efendim azir. Gecenin birinde telefon etti. Tek etekte. gece bir de dua etti, ilan etti dedim. Bugün Fatih Altaylı yazıyor. Bugün. Bir de benimle efendinin arasının açık olduğunu. Devamlı bunu pompala pompala tutturamıyorlar. Altaylı gibi hiç böyle bir şey olur mu diyor ya. iki kere yanımızda konuştu orada diyor. Ki Altaylı'ya yutturamazsın yani. Öyle ya canım bunlar zeki adam ya. neyi yutacak? Telefonda ya Allah Allah onların derdi de. Uyumuyor mu dediler ya. Uyumuyor mu dedim. Uyur mu ya sen? Allah Allah. Herkes yatar o akar yani şimdi. Mübarek Allah'ın dostlarının halleri başkadır. Gece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 Bak bunlarsa vaz ediyorlar. Bunlarsa konuşma yapıyorlar. Efendimiz'e verdiği bu resimizni izni dergidek bunların hepsi için ne dediler? Zoraki verdi bir kerelik dediler. Yalan söylediler. Halbuki onlara siz ikna edin milleti. Ben serbest ettim bu işleri. Garip zamandayız. ahır zamandayız. Millet dinden çıkıyor. Bizzat dediği halde adam çıktı oradan. Bak millete vaz ediyor şimdi utanmadan. Bu millet bunların vazını dinlerse ne olur?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 Bu iyi olmadı. Yani o sabah mübarek namazdan sonra nehnu min veraik dedi Arapça. Çok fasih bir ibaredir. Bu Arapça bilenler anlar onu. Nehnu min veraik. Biz senin arkandayız. Üzülme dedi bana. Yani bu iftiradan sonra bazı şeyler söyledi. Temek dedi cemaat bölündü. İlk olarak bu bölündü lafını duydum. Ondan sonra da Hz. Muaviye meselelerini unutmayalım dedi.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 Ondan sonra dediler, hoca ben nereye gidiyorsun? Dedi, Araplara vazetmeye etmeye gidiyorum. Cık, biliyorlar, çok da ilmi yok. Ya dedi, hoca Araplar Türkçe bilmez, sen Arapça bilmez. Nasıl vaaz e Şimdi adam oradan oğluna kardeşi diyor, bilmem ne diyor. Orada bir yanlış olsa bütün canlı yayın El Ceziresi var, El Risalesi var, Arap kanalları var, Türk kanalları var. Ayıp değil mi şerefine gelmişler yani. Mecburen orada duruyoruz. Yoksa biz kapının son şeyiyiz ya, mandalın en sona gideriz gitmesin de biliriz ama burada dur burada duruyoruz şimdi yani burada yanlış anlamanın kıskanmanın bir manası yok ama kıskançlık akıl işi değildir yani o mantıkla falan onu ikna edemeyiz Allah şifa versin Amin. bir sıkıntı var sıkıntı var ama kesinlikle biz efendim izinsiz hiçbir ne gösteriye katılırız izinsiz hiçbir toplantıya katılmayız onun sonra izinsiz hiçbir broşür broşür dağıtmayız İzinsiz bilmem nesiz hiç böyle bir pankart mankart açmayız. Bunlar bizden uzak, biz bu işlerden uzak. Bugüne kadar bizim yolumuzu, siretimizi takip edenler ki ekseri içinizde kardeşlerimizde var. Biz böyle bir şeyler hiç bugüne kadar. Yapmadık ama e, Abdü de izin almıştık. İzin alınca efendim kenara afiş asılır izinli. Ama izin alınmadığı zaman insanlara gelin şöyle gelin. Bir de uydurdular çarşaflı gelin, cübbeli gelin.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 Ciğer tertemiz dedi. Bilhassa duydum onu. ya. Yani. Bu böyle bir zattır. Allah başımıza neşlik etmesin. Amin. Yokluğunu göstermesin. E bu ümmet için yani Üsame Rıfah Hazretleri'nin konuşması inşallah tercümesini Arifan'dan okursunuz. Orada neler söylüyor? Biz diyor Mahmut Efendi Hazretleri'ni evvelce duyuyorduk. 320 alime niyabeten konuşmanın başında diyor ki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 Ozat gidiyor. Ricālullātül imtijāratül Öyle Allah dostları var ne alışveriş ne ticaret onları zikirden namazdan zekattan alı koymaz. Bu ayete mazhar olmuş diyor. Onda indirlediğini ibaionekindim aybionallah. Habibim seninle sözleşenler Allah ile sözleşmiş olurlar. Yedul lahafu Allah'ın kudreteli onların elinin üstündedir. Atikeri kelimesinin sırrına mazhar olmuş diyor.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 Allah her yüz senenin başında bu ümmetin din işini yenileyecek. Yani ölmüş sünnetleri diriltecek. Canlanmış pidadları, hurafeleri öldürecek. Bir müceddit gönderecek. Bu hadis-i şerif sahittir ve bu davuttadır. Yani kütüb-i hadislerindendir. Herkesin dinde muhteferdir. Yordum ekşi diyen yok. Herkes kendi hocasına müceddit diyor. Ya tamam da kardeşim sıfatlar olması lazım. Bak oradaki o zatların hepsi çok büyük alim.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 Kendi de geliyor katılıyor mübarek. Her yere de katılıyor. icazetine katılıyor. Ömre'ye gidiyor. Şam'a gidiyor. Her yere de gidiyor. Yani bir, bir şey maşallah bir şey eksik de etmiyor hiçbir hizmetinden. Bütün insanların soruları cevaplandı. Bir dakikada on kişi bir soru soruyor. Hepsine cevap veriyor. Elhamdülillah. O zaman diyor biz diyor hüsnü zannımıza göre fakat sadece hüsnü zannı olmaz diyor. Tetebbuğumuza göre. Yani diyor Üsame Rufayi Hazretleri. Biz bunu araştırdık diyor.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 Ama şimdi mücedditlik vasfında tutuyor mu? Tutmuyor. Ne bakımdan yüzün başında yaşamadı. 1960'ta vefat ettiği zaman değil mi? 60'ta vefat ettiği zaman neydi bu? 1300 diyelim ki 80. Yani efendi babanın vefatı 60'tan bu yana 50 sene oldu. Yani 50 küsür sene Hicri'de bir de bir iki sene alır 33'te. Diyelim 53 sene aldı Hicri'de.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 vasıflar, sünnetleri diriltmek, bidatleri öldürmek, talebe yetiştirmek. E, şu anda bizim yaptığımız bu batıl fikirlere, bu Yahudi Hristiyan cennete girecek diyalogçularına, yok ehli beyt diyen şiacilere, şunlara mı? Bütün yaptığımız bu reddiyeler, bu Vahabi zihniyetlerine yaptığınız bu reddiyeler. Kimin reddiyesidir? Evet. Mahmud Efendi Hazretleri'nin reddiyesidir. Evet. Şimdi Marmara FM'den bağlantılar dün bana bir yerden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 Ben tek başıma bir adamım. Yani bir cübbe bir entarit. Bu kadar. Benim böyle cemaat görünür ama ben söylüyorum onu. El Farjad dedim. Köpük gibi dağılır. Benim öyle tutkun bir cemaatim yok. Onun için korkmalarına da benden birüzüm yok zaten. Onlar da onun için herhalde korkmuyorlardır. Ama öylekin. Şimdi ben yine de kendi açımdan bir zarar gelir mi? Tamam korkmamak lazım. Bana buyurdu ki yücahidûne fî sevîlillâh ve lâ kâvûne levh telâim Allah yolunda cihad ederler hiçbir tenkitçinin tenkitine aldırış etmezler. Bu ayeti okudu bana. Bir de bak kim ne demiş onu korkmayacaksın. İki ne buyurdu bana bu şeyleri reddiyelere başlamamın işte iki sene yok. ancak iki senedir. Fakatil evliyâ şeytân. Şeytanın dostlarıyla mücadele edin. İnne keydes şeytân kâhne ta'yf. Bu ayeti okudu. Şeytanın hilesi zayıftır. Hakikaten hileleri zayıf çıktı ya. Kendi kendilerine kazıyorlar, düşüyorlar. Rezil oldular, şimdi ortada kaldılar. O ona atıyor, o ona atıyor. Yarın ahirette ben sen beni kandırdın, o sen beni kandırdın diyeceği gibi dünyada başladı bunlar. Bunlar dünyada başladı. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Biz yine kimseye meydan okuma taraftarı değiliz. Efendim bizim kimseye alıp vereceğimiz bir şey olmaz ama...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 Senin kıskanmaya da hakkın yok. Sen kimsin ki? En temel kıyı. Senin neyin varsa babanındır. O hepimizin babasıdır. E bu ruhtur anındır hakkı tekrim. Ruhun babasıdır mürşid. Ödül almak tekrim. Bak ne yazıyor? Haflü tekrim yazıyor ha. Haflü tekrim. Bak o tekrim. İkinci kelime. Ne demek tekrim? Ödül vermek demek. Ne diyor İsmet karıyı bulavci vendi? E bu ruhtur anındır hakkı tekrim. Ödülü o alacak tabii. Sen nesin yahu? ya?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 Yakub'um diyor. El yazısıyla Alaeder Efendi'ni. Ben de ne varsa Mahmud'uma verdim diyor. Benim arzımdan şeriat Mahmud'umla canlanacak. O da müceddit olduğunun işaretini vermiş. Bu kadar büyük bir şey. Yani Alaeder Efendi çok meşhur. Çünkü Zahidül Kevseri bile hocam demiş. Onlar Zahidül Kevseri'yi çok tanır. Hindistan, Pakistan, Bengaldes, Diyubendi, Ekolü, Zahidül Kevseri Hazretleri'ni. Düzcelidir mübarek. Ehli Sünnet'in kalesi. O yani Onu çok tanırlar. Alaeder Efendi kimdi? Alaeder Efendi fetva hatta Zaydül Kevseri'ye bile bağırırmış. Şöyle fetva verme böyle efendi baba sevmez mi? <gülüyor> Kevşekiş mübarek. Sonra Zaydül Kevseri muhacir olunca Mustafa Sabri Efendi son şeyhül İslam'la beraber Mısır'a gittiler o Mehmet Akifler falan hep o zaman ya. Gidince buradan bir talebe gidiyor şey Mısır'a. Alaeder Efendi Hazretleri diyor ki ya bağırdım ona bir kere diyor. Şimdi de muhacir oldu. Helallık almam lazım.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 görüşebildiler. E şimdi Muhammed Efendi Hazretleri parlattı ortalığı elhamdülillah. Nurlara kalktı elhamdülillah. Adam ne diyor? Yav diyor işte. İmam Mesud'un İbni Mesud hakkındaki sözü yani kiminin iki kişilik suyu var, kiminin 10 kişilik kimi dünyaya yeter. Kimi dünya gelse bitiremez. Muhammed Efendi öyle bir zat diyor. Nuru aleme şamil oldu diyor. Ya bu bizim için bir şeref değil mi ya? Bu bizim üstadımız ya. Sevinmemiz lazım değil mi?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 Dedim sen anlat hoca efendi bu nedir? Ya dedi adam geldi hoca ne var? Ben bir kıssa biliyorum da dedi. yanlışım varsa düzelt. Söyle evladım dedi. Dedi ki Şam'da dedi. Şam'da dedi bir şey Şam'da 13 kardeş varmış. 13 kız kardeş. Şam'da 13 kız kardeş varmış. En büyüklerini kıskanmışlar. Göle atmışlar. Ondan sonra anneleri 40 gün ağlamaktan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 Belki alttan alısın, mattan alısın. Ben nice duydum meyhanede, kah kahvehanede falan. Televizyonu kapatmışlar, dinlemişler. E demek ki bir usulüyle, yordamıyla müsaade alınabilir ama şimdi lan diye girilmez ki içeri. Vezâlik, azâful iman. İmanın en düşük derecesi nedir? Kalpten boz etmek. Yani mümkünse elinle, değilse dilinle ama veleyse bundan aşağısında zerre kadar, hardal kadar iman yoktur diyor. Ne demek? O şu demek. Allah'ın yasağını görür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 Nüfus çok kalabalık. imkanımız yok. Ama şimdi buradan tebliğ yapıyoruz. İşte herkese ulaşıyor. İnşallah bunun hürmetine bu gibi yani hocaların bugün Ali Kara Hoca izin istedi Efendimiz Hazretlerinden yani ben de o da ehli sünnet hastasıdır. Reddiyeler çok yapar. E ben dedi böyle reddiyeler yapacağım da yani internet sözlü konuşmamızı internete atsak eli sünnet müdafasında izin veriyor musunuz? Evet. Veriyorum buyurdu mesela. Şimdi İzin aldı. O da sohbet. Yani bir tek ben olmayayım tabii ki. Bu, bu kadar hoca efendimiz var. Bunlar hepsi hizmet etsinler. Bunlar bu hizmeti yaparsak biz o zaman Allah toptan belayı kaldırır. Tabii. İyiliği emreden herkesin vazifesi ki. Hoca olmayan yapamaz ki bunu. Allah Yuşa İbnülün Aleyhisselam'a vahyetti. Ne buyurdu? Bunu ben okurdum size O yıl Noel sohbetlerinde. İnni muhlikum min kavmike erba'ine elfen min hıyar'in ve Ben senin kavminden ben senin kavminden İyilerinden 40 bin, kötülerinden 60 bin kişi helak edeceğim. Yuhuş Aleyhisselam dedi ya Rabbi haulâ leşrar fe mâ bâhu Hadi kötüleri anladık, helak edeceğim. İyilere ne oldu da böyle yapacaksın? İnnehum lem yebgadû lem yubgadû bi gadabî ve lem ye'murû bil ma'ruf ve lem yehû anil Onlar benim kızdığım şeylere karşı gazaplanmadılar. İyiliği emretmediler, kötülükten neye yetmediler. İsyan meclislerine katıldılar, günah işlenen yerde yediler içtiler. Birlikte.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 Allah azeleke min hayri maaseleke Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem ve min şerim ve sadeke Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ente'l musta'anü aleke velâ hüvle ve la kuvvete illâ bila aliyyil azîm amin Ya Rabbi mübarek hürmetine, uzaktan yakından gelen dostların hürmetine redd-eileme bizi mahrum et amin Allahumün azeleke minel hayri kullihi acilîm acilî ma alimna minumma lemne Na'udzubika minash-sharri kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma alimna ma lam na'lam Allahumma ma qadaytulana min qada fa ja'alna kabe turashada Allahumma rabbena atina min lindika rahme wa hayilna minna rashada ya rahimin, ya ya bu fitneleri durdur ya rabb her ne zaman fitne ateşi tutuştursalar Allah söndürür buyuruyorsun ya rabbi bu ateşi de söndür ya rabbi bu iftiralardan bizi tenzih ile Ya Rabbi, tebrihe ile Ya Rabbi, Amin. sen fazla kerem Müslümanlara eli sünnet akaidini hakiamını tebliğ etmeye bizi muvaffak ile, tebliğlerimizi meşru merzi ve müsire ile, teşkilini gönüllerde halk ile, bütün dinleyenlere hidayetler bak kalpleri gözleri gönülleri bu eli sünnet sohbetlerine sarf eyle Ya Rabbi, Amin. döndür çevir Ya Rabbi, eli bir bu diyalokçuların, bu eli beyt bu uyduranların, bu selefi akımının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 Bölünmekten, parçalanmaktan, federasyonlara bölünmekten muhafaza eyle. Şu birliğimiz içerisinde dinimizi rahatça yaşamayı nasip eyle. Amin, Amin. Amin. diyendilerine harcı hamdine azad eyle. Amin. Hastalara acil şifa, Amin. dertlere deva, borçlara edalar ikram eyle. Amin. Evet ameliyat olacak kardeşlerimiz var. Sinan Elmas 26 yaşında. Hizmeti de var bu cemaate. Acil şifalar yaşayacağını eyleyip. Allah'ım gencecik yaşta ya Rabbi kalbini çok sağlam eyle ya Rabbi.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 Al-Habib-i'l-Ali'l-Qadri, al azim il ve al alil Ya Rasulallah. As-Salaatü Ves-Salaam, Ya Habib Allah. Sübhane Rabbike Rabbil izzeti amma yasufut. Ve selamun alel ve Velhamdülillahi Rabbil alemin. Haftaya inşallah yeni Arifan çıkar. Bu yine eskisidir ama bu eskimez. İlimlerle, marifetlerle doludur. Alın okuyun istifade edin. Millete ulaştırın. Bu birliği bozmayalım inşallah. İşte görüyorsunuz Efendi Hazretlerimizin kendi sesinden de duyuyorsunuz. Efendi Hazretlerimizin razı olmadığı bir iş yapmayız. Ondan habersiz bir iş yapmayız. Hep bütün bu kitaplar çıkanlar onun Bilgisi ve rızası dahilindedir. Bu tebliğleri ulaştıralım herkese inşallah. Efendi hazretlerimize hayatını herkese dağıtalım. Bütün millet okusun. Efendi kimmiş? Tanısınlar. Yani tanıtan çalışanlar nasıl şefaata müstahak oluyorsa ulaştıranlar da Efendi Hazretlerinin şefaatine nail olacak inşallah. Bu kitaba çok hizmet edelim. 54 fars şerhiye her gün bir madde okuyorum her derste. Devam ediyoruz inşallah. Herkes bir, bir mesele bir mesele tebliğ edelim ulaştıralım. Allah sizi Hadi ve Mehdi eylesin. Hidayetçi eylesin. Davetçi eylesin. Tebliğci eylesin. Çevrelerinizde örnek eylesin. Allah'ım sizi görenleri de hidayet eylesin. Sizden duyanlara da hidayet ulaştırsın, eriştirsin. Amin. Hem Lale Gül Efem yayınlarında hem bu sohbette kenetlenelim inşallah. Ehli sünnet üzere devam edelim inşallah. Yarın akşam Filaş'ta saat sekiz içerek geçe gibi başlanacak inşallah. Orada bayağı bir fıkıh sualler, cevaplar verilecek inşallah. Orada çok insan fetva öğreniyor, helal haram öğreniyor. Çok fayda var o işte. Onun içindir ki insanları haberdar edelim. İlaç-ı Ravfinde El Fatiha.